Abdülkıma Yüceli, İnceleri, Reşidi, Rezaîmi, Rezaîm Sultanı, Muhammed Mutsafar, Mahmud, Oktar, ve Şahidi, Leman Tüvir, ''Hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'â ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve şâhibehâfin nâr ve biz senedil muttasır ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl, izâ azetü ve bi'atü İslam. Vela yezalillahu taala yuizul islam'a ve ehlehu ve yunkusus şirk ve ehlehu ma azet mudarul yemen. Sala kara sül lah dimakal el temakal. Aziz ve mutremlerim ve değerli kardeşlerim Allahu teala hizmetlerinin.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 başta peygamber efendimizin ruhu hakine hediye olsun diye ve sonra onun cümle alinin ashabının etbaının ve manevi halifeleri Sadat ve Meşahiturku Ali'yemizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Saidi Bursa'ya kadar güzel an olan cümle mürşitlerimizin Evliyaullah'ın Ariflerin, Kamillerin Mukarreblerin elvasıl ilallah olan büyüklerimizin ruhları için şu hadis-i şerifleri nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ve kitabımı okuduğumuz kitabı yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyze aldığımız Muhammed Saidi i Burtevi hocamızın ruhu için, şu beldeleri fethetmek için buralara kadar gelip cihad etmiş olan beldemizin medarı ihtiharı, mihmandarı peygamberi Ebu el Ensari Efendimizin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 vefa duygularıyla şu camiye gelmeye devam edip gelip bu hadisi, şişi, hadisi şerifleri can kulağıyla dinleyen siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan Müslüman bütün geçmişlerinin annelerinin babalarının dedelerinin ninelerinin ecdadu ve akraba taallikatlarının kardeşlerinin evlatlarının yakınlarının dostlarının arkadaşlarının ruhları için bir de isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş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 Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzul ül Ehadis kitabımızın 54. sayfasında 11. hadis-i şeriften başlıyor. Devam edecek. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Bu 11. hadis-i şerif Arap kabilelerinin iki tanesiyle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre buyurmuş ki İsa Azet Rebiatu Rebia ah kabilesi garip oldu mu, aziz oldu mu, hakim oldu mu? Neler İslam? İslam hor ve zelil olabilir. O herifler aziz olurlarsa Müslümanlık sıkıntı çekebilir, hor ve zelil olabilir. La yezalullahu ta'ala yuizzil İslam. Allah ta'ala hazretleri daima İslam'ı günden güne yükseltecektir. Ve ehlehu ve Müslümanları da yükseltecektir. İslam'ın ehli olan onun Müslümanları da yükseltecektir. Ve yenkusus şirke ve ehlehu müşrikleri ve şirkin ehlini şirki ve müşrikleri şirkin ehlini de binden güne azaltacaktır. Ma azzet Mudarı ve Yemen'i. Mudar kabilesi ve Yemen ahaliisi aziz olduğu müddetçe. Yani İslam'ın izzeti Mudar ve Yemen'in izzetine bağlı. İzzeti bunların düşmanı olan Rebi'a kabilesinin galibesine bağlı. Onun için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 Teşekkür edebildi. Ondan sonra azgınlıkları arttıkça arttı. Muhalif müşriklerin, kafirlerin öldürmeye kasvettiler Müslümanları. Bazılarını da öldürdüler. İşkence yaptılar. Öldürdüler de şehit ettiler yani. Peygamber Efendimiz'i de hicret ile emretti Allah-u Teala Hazretleri. Başka bir şehre gitmeye ruhsat buyurdu, emir buyurdu, hikmetleri var her şeyde. Medine-i Münevvere'ye gittiler ve sonunda Medine-i İslam kuvvetlendi. Çeşitli savaşlar oldu, Mekke'de fethedildi. Bütün muhalif kabileler de tepelendi. Arap yarımadasında kuta tapılmaz bir durum meydana geldi Allah'ın yardımıyla ne Arap Yarımadası 15-20 yıl içinde İran'a yöneldi mücahitler İran'ı fethettiler Horatan'a ulaştılar Mavera'ın Nehre ulaştılar efendim Kafkasya'ya ulaştılar Diyarı Rum Romalıların Bizanslıların elinde olan diyarlara geldiler Afrika'yı geçtiler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 efendim sabırla karşılamak kolay olur. hepsini atlatırım diyor. Yani Resulullah'ın sağlığını istiyorlardı. Filâki ebi ve ümmi ya Resulallah diyorlardı. Annem babam canım sana fela olsun ey Allah'ın Resul diyorlardı. Dikkat ederseniz insan annesini babasını kurtarmak için canını verir. Ölür yani. Annesine babasına birisi saldırırsa hangi evlat var ki yani o saldırgana şey yapmasın. Karşı çıkmasın, öldürür. Onun için onlar, canım sana fela olsun ya Resulallah demiyorlardı da fidâ ki ve ümmi ya Resulallah. En sevdiğim insanlar olan annem ve babam bile sana fela olsun ya Resulallah diyorlardı. Tabi şurası bir ibretli noktadır ki kim İslam'a hizmet etmişse aslında akıllılık etmiştir. Dünyasını da ahiretinde kurtarmıştır.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 Saçı sakalı ağırdı. Yaşı yaşi 60 70'i geçti mi? Ciha'da gitmesin diye bir istisna var mı? Yok. Ver o zaman silahı. Derim bana kılıcımı, kalkanımı, mızrağımı diye öne geldi bu Ebu Eyyub el Hasta geldi. Dermansız geldi. E burada şehit oldu. Böyle yaşıyorlardı. Mısır'ı fetheden Amr bil As radiyallahu anh Mısır'ı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 İslam'dan kaçmak Tarih niye tarih diye bir ilim var? İnsan niye tarih okuyor? Niye okumalı? İbret almak için. Niye Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetlerin hadiselerini bize naklediyor? Şimdi okuyanlar ibret alsınlar diye. Kıssadan hisse çıkarsınlar diye. Onun için akıllı olanlar bu kıssalardan hisseleri çıkartırlar, İslam'a sımsıkı sarılırlar. <gülüyor> Mutluluk, bahtiyarlık saadet, selamet zenginlikte değildir. Sıhhatte değildir. Efendim, keyifte değildir, oyunda değildir, zevkte değildir, tatilde değildir, efendim masanın başında değildir, baklavada, börekte, kaymakta, çörekte değildir. Nerededir? Allah'ın, Allah'a kul olmaktır. Allah'ın yolunda gitmektedir. Eğer bunu yapabiliyorsak dünyanın en akıllı insanları arasındayız. Eğer bunu yapamıyorsak diye bir işler sebep olmuş mu cumaya gidememiş. <gülüyor> Yazıklar olsun sen aptal adam. Cumayı üç defa kaçırdın mı üç defa cumayı kaçırdın mı kalbini Allah müdürleyecek. Ceza. Belediye sadıkası geliyor, cezayı yazıyor, tepengi kapatıyor mühürlüyor, kırmızı bal takıyor oraya. Kalbi mühürlenecek. Akıl mı yani? Yani yer yer dünya yıkılsa insan kalkar, bu duruma düşmemek için ne yapar? Gelip cuma namazını kılar. Cümayı engellemekten daha büyük zulüm olur mu? وَمَنْ اَظْلَمُ mena مَنَا مَسَاجِدَ en yüz يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا Mescitlerde Allah'ın adını engellemeye çalışanlardan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 Hepsinden bu daha büyük sürümdür demek istiyor. Çünkü Allah'la kulu arasına giriyor. Kulu cehennemiz diyor, Allah'ın gazabına uğratıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim gözümüzü açalım. Gafletten uyanalım. Kendi kendimize saat başı uyan gafletten diyelim. Aklımızı başımıza toplayalım. Gaye para değildir, mark değildir, dolar değildir zenginlik değildir, sıhhat değildir. Paralar, kullar, mallar, mülkler, evler, barklar, işler, güçler, Allah yoluna feda olsun. Canlar feda olsun. Sen Allah'ın yolunda yürümeye çalış. Namazını bırakma. Ezan, hayyâ aleyh selah dedi mi, gel namaza, dedi mi, lebbeyk Allah'ın ve lebbeyk'te, lebbeyk sadece Kabe'de denilmez ki, kapat dükkanını caniye gitti. Allah çağırıyor. Evine çağırıyor. Kulun, namaza gel diyor namaza gelirsen selah bulacaksın felaha gel diyor dünya yıkılsa gel efendim kazancım azalırmışsa müşteri kaçarmışsa yerin dibine bassın öyle müşterinin parası Onu, onun da o vakitte orada olmaması lazım Suudi Arabistan'da ne yapıyorlar dükkanı kapatıyor müşteriyi dışarı kış alıyor çık dışarı e niye? ezan okuyacak diyor çık, müşteri de. çünkü o müşteride de hayır yok o parada da hayır yok Helal ticaret haram oluyor onun için, aziz ve muhterem kardeşlerim, neye tamah ettiğimizi düşünelim. Niye tamah ediyoruz? Televizyondaki filmi kaçırmaman için yazı namazına geldi. Ya, yazıklar olsun ya. Ve Bu kadar küçüldü mü Müslümanlar? İman bu kadar zayıfladı mı? Yani fiilen böyle oluyor da, kendi kendimizi ayıplamak babında söylüyor. Niye biz bu kara kutuların eseri olduk? Niye bu bu fitne fesat kutularının karşısında bu kadar böyle şey yaptık. İpnetüze olduk yani. Ayrılamıyoruz. Allah hayyâ aleyhissalâh, ala aleyhissalâh diye bağırttırıyor minareden. Adam televizyonun karşısından kalkamıyor. Dükkanda müşteriye dur diyemiyor. Bizim bir arkadaşım ziyaretine gittim ben sakallı böyle. Hukuk fakültesinden mezun sakallı. Cuma yakın hoş geldin dedi. Kocaman bir şişe çıkarttı. Kılıç gibi bir şey çekti kapağından. Efendim o oh, güzel bir hacı misi sürdü yağlandık şey yaptık yağlı pehlivan gibi ondan sonra kalk giderim camiye yani güzel koku sürünmek şey diye efendim aldırmıyor kimseye beğenden beğensin Kimse, amma ağır koku filan diyor Kim ne derse desin koku sürünmek sünnet süründük kapının tam kilicini kapatacağız hiç unutamıyorum birisi geldi aman ustam dedi işte hani geçen gün sana verdiğim tamir için şey var ya onu ver ver ne olur işim acele daha namaza yarım saat var Namazdan sonra dedi. Namazdan sonra. Aman ne olursun hıkta mıkta birine mi? Namazdan sonra dedi. Bir taraftan çat kilitlemeye devam ediyor. Asma kilidi. Ben de yürüdük dedim ki. E veri verseydin. Yok hocam diyor. Yarım saat var namaza dedim. Veri verseydin. Yok diyor. O müşteriyi şeytan gönderdi diyor. O müşteriyi bana şeytan gönderdi. Ben şimdi kapıyı açsam, içeri girsen, onun işini bitirirsen bir, şey, bir şeytan bir müşteri daha gönderir diyor. Bir daha gönderir, bir daha gönderir. Benim cuma namazını tehlikeye sokar diyor. Onun için ona, ona taviz yok diyor. Böyle olacak. Yani Müslümanın böyle olması lazım. Bizim bu kafayı değiştirmemiz lazım. Kurban bayramında kuzu kafalarıyla mı değiştireceğiz? Ne yapacaksak yapacağız. Efendim Koç kafalarıyla mı değiştireceğiz? Efendim, bu köhne kafayı değiştirmek lazım. Kırıl kırıl mümin kafasına sahip olması lazım. Yani yaptığı her şeyi Allah rızası için yapan, kınayanın kınamasından korkmayan. Şimdi, bakıyorum, toplantılar falan yapıyoruz. Pasavuf musikisi. Güzel. Dini musikiyi garb, garbın tangırtısına, tıngırtısına tercih etmiş. Adamlara bakıyorum, kravatlı, krant tuvalı. Perhiz bozuldu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Perhizde lahana olur mu? Mideyi bozar. Yani, bütünüyle Müslüman olmak lazım. Yarım yarım Müslüman olmak. Yüzde ni Müslüman, yüzde otuz iki Müslüman, yüzde on Müslüman, yüzde kırk iki Müslüman, böyle olmaz. Yüzde yüz Müslüman olmak lazım. Niminden, kuşamına, Müslümanın hali başka olur. Efendim ben kravat takmazsam hık olur, fık olur. Hiçbir şey olmaz. Ne diye takıyorsun? Bak ben takmıyorum. Üniversitede de hoca olduğum zaman da tabii hani doktora intihanı, doşentlik intihanı vesaire falan mecburiyetler oldu. O da mecbur edenlerin vebalidir. Ama onun dışında takmadım. Kravat takmayan hoca diye geçtik yani. Ne diye takayım? Ne başkasını takip edin? Benim dedemin töresi var. Benim şimdi örfüm var, adetim var. Ben namaz kılıyorum. Daracık pantolonla iki defa namaz kıldım mı dizi delinir, papası yırtılır. Apış arası açılır. Olmaz. Benim biraz bol olacak. Sonra arkasını örtecek erkeğin de tesettürü var. Sadece tesettür kadının mı? Yani kadın örtünecek de erkek şöyle üçgen mayayla durabilir mi? Hayır o da duramaz. Onun da tesettürü var. Onun da vücudunun hatlarının belli olmaması için. Niye biz namazda bu cübbeyi giyiyoruz? Namaz Allah'ın huzuru olduğundan en güzel kıyafetleri giyiyoruz. Dışarıda niye bırakıyoruz? Halsılı söz sözü de açtı da deflendik. Derdinizi söylüyoruz. Her şeyinizi kontrol edin. Yani benim şu tıraşım İslam'a uygun mu?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 Aldığımız yiyeceğin içinde domuz yağı oluyor. Şekerin içine şekerlemenin bilmem kutunun içine koyduğu misafirat tutulacak ikramın içine likör damlası damlatmış alçak hain. Likörlü. Ha işte şu sağdaki soldaki şekercilerden bazıları. O halde insan aldığı şekeri bile düşünecek. Kontrol edecek, bakacak bu şekerin içinde ne var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 Efendim hoca Efendiye bir kudu şeker götüreceğim diye, Efendim oradan bir şey alıyor. Hadi içilik ölü. Demek ki şekeri bile kontrol edecek. Ya da her şeyi kendimiz yapacağız. Tavuk murdar olmuş olabilir, ölmüş olabilir. Efendim aldığın et nallı kuzu olabilir. Eşeketi olabilir, atı eti olabilir ya her şeyi yaparlar. Yani sen kendin müesseseni kur bak biz burada bizim hoca olarak başka işimiz yok mu ya bizim asıl asıl işimiz dua ve ibadet köşede nezih et marketi kurduk yani nezih et ne demek temiz yani kesinliği vesaire şu bu su Amerika'dan gelmiş et midir buzu et midir helal midir haram mıdır her şeyi ölçmek lazım elbise elbisede haramlık tasavvur eder misin kumaş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 E, onun içinde haram malzeme olabilir. Demek ki ben de dedelerim gibi efendim tezgahta tıkı dık, tıkı dık. Demek ki efendim mekkiyi bir o tarafa atıp bir o tarafa atıp kendi abamın kumaşını kendim dokuyacağım galiba. Ya da kumaşçı kardeşlerim birleşecek helal kumaş. Helal et. Helal bilmem ne. Hepsini şey yapacak yani başka çaremiz yok. Her şeyi yeniden imtihana tabi tutup her şeyi yeniden kontrol edip eğri olan şeye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 Çok kolay yolu var. Ben bunu dergilerde yazdım ama ne anlayan var ne dinleyen var. Ehemmiyetini anlamıyor millet. Ehemmiyetini anlamıyor. Dedim ki, birisinin imal ettiği bir malı aldınız mı ona iyilik yapmış oluyorsunuz. Çünkü sen bir mal alıyorsun. Ötekisi bir mal alıyor, öteki kişi bir tane alıyor. Böylece ne oluyor? Adam,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 malını almayacaksın. Sevmediğin insanın malını almayacaksın. Sevdiğin insanın malını alacaksın. Gideceksin. Ve yoksa üreteceksin. O da vazifesi. İman edeceksin. Yoksa imalini sen yapacaksın. Japon güneşe tapıyor. Putverest. Müşrik. Japon'un malını almayacaksın. Ha geldi alma.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 İkinci hadis-i şerife geçelim bari. İkinci hadis-i şerif bu seyfada. İzâ atasâ, İzâ atasâ, Ehadüküm felyekul ilhamdülillâhi rabbil alemin velhamdülillâhi alâ külli hâl ve izâ kâle zâlike felyekul men indehu. yerhametallâh ve izâ kâle felyekul hüve yavkerullâhu lena ve lekûm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 İza atasa, aha, sizden biriniz hapşırdığı zaman. Terk kul elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi ala hali. Hapşırdığı zaman ne diyeceğiz? Elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi ala til hal diyecek. Yazı bunu. Yani alemlerin Rabb'ine hamd olsun. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Yani iyilik, kötülük, bolluk, darlık her hal üzere Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin ve elhamdülillahi ala hucul hal. hapşıran kendisi bu sözü söyledi mi? Fe yekul men indehu. Yanında bulunan öteki Müslüman da ona desin ki o zaman. Deyip bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Hapşırdı bakalım arkasından bu ne diyor diye Kulak kabartacak bekleyecek. Elhamdülillahi rabbil alamin ve elhamdülillahi ala kulli dedi mi? Hapşıran dedi. O zaman ne diyecek bu yanındaki kişi? Fe yekul men indehu yerhamkallah. Allah sana merhamet etsin diye dua edecek. Yerhamdülillah diyecek. O hapşıldığı zaman elhamdülillah Rabbil Alemin velhamdülillahi Elhamdülillahi ala küllü haldeyip hamd edince bu da Allah sana merhamet etsin diye dua edecek. Müslüman hapşırana böyle dua edecek. Ve izakale Fediye kulhüve Yanındaki bu sözü söylediği zaman hapşıran bu sefer cevap olarak ona diyecek ki Tabii o dua etse o, o ne yapacak? O da ona mukabele etmesi lazım. Yagfirullahu lena ve leküm. Allah seni, sizi de bizi de mağfiret eylesin. Ya lena ve Bunları ezberlemek lazım, öğrenmek lazım. Yani Müslümanın selamı başkadır. Evet. Selamının manası da başkadır. Esselamu Aleyküm nerede? Günaydın nerede? Kutun tak nerede? Selamı başkadır, oturması baş, başkadır, kalkması başkadır, ibadeti başkadır, her şeyi kendine mahsustur, güzeldir, hiçbir şeyin taklidi değildir, tamdır, derin manalıdır, güzel manalıdır. Hapşırdığı zaman Allah'a ham edecek. Ve şey öt onu duyunca ona dua edecek, yerhamdülillah diyecek. O kendisine dua edildi diye ya Rabbirullah Le, ne öyle kim diyecek? Başka rivayetlerde var, belki o gelecek geçişti. Dört tane hadis şerif var bu konuda, onları peş peşe hızlı okuyuverelim. İla <gülüyor> atası ahbapım tele ya kulli ilhamdulillah, kardeşin mela iketü. Rabbil alemin. Fe izâ Rabbil alemin gâle ki'l-münâketü ye Birisi hapşırdığı zaman diyor bu ikinci hadis şerifte bu İbn-i Abbaslanmış, ödekisi Salim İbn-i Abd denmiş. Yazılar yukarıya diyor karışmış. Doğrusunu söyleyelim, tasfih edelim. İzâ atası ahadüküm. Sizden biriniz hapşırdığı zaman fe elhamdülillah <gülüyor>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 Düz sahip değil. Yani ben yalova da tarlan var da gidip bakamıyorum bile. Ağaçlar kuruyor. Böyle sahiplik yani sahip öyle değil. Rabbul alemin demek yani alemlerin sahibi ama ihtiyaçlarını görüyor, besliyor, bakıyor, büyütüyor demek yani. O mana var. Alemlerin Rabbi. Yani her nimetimiz, her ihtiyacımızın karşılanması oradan yani. Onun için. Elhamdülillahi rabl Alemin şükür manasını ondan taşıyor. Yani o alemlerin Rabbine hamd olsun diye o mana oradan geliyor yani. Rab kelimesinin bu manasını bilin. Rab kelimesi artmak manasıyla ilgilidir. Reba yer bu. Yani ayet-i kerimede de geçiyor bu mana zaten. Yani siz Allah yolunda sadaka verirsiniz, verirseniz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 bedavadan gelecek faiz parası haram ama olsun aldırmıyor, yiyecek onun 10 milyon, 10 milyon efendim. çalışmaya da bizim kalmayacak artık keyif edecek boğazda, orada burada falan. sen misin böyle bir ben ver bakalım paraları, sat bakalım evi evvela evvela bir sat, tuzağa bir girsin bakalım ayağın, evvela bir evi sattı, ondan sonra da tefeciye parayı verdi, tefeci paraları topladı, topladı, pırp hadi bakalım şimdi mahkemeye müracaat et, ben bu adama şu kadar para vermişsin de, işte o paranın aslını bile vermedi de, vaat ettiği şeyi de yapmazlar. Sana daha çok ceza Allah yapıyor o cezayı. O cezayı veren Allah. Sen misin? Haramı helal düşünmeyen, bedavadan kazancı düşünen. Üçüncü hapşumakla ilgili hadis-i şerif, onu da okuyalım. İza atasal atısı febdeuhu bilhamdi. Fey in kal zalike Fey in zalike deva min kulli da'in ve min vecayi Bir kimse aksıldığı zaman siz de ona elhamdülillah deyin yani söylemezse hapşırdı elhamdülillah demedi siz ona ondan evvel davranıp madem söylemedi unuttu elhamdülillah diyelim ona hamdesmenenin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 yani bu her hastalığın şifasıdır elhamdülillah demek ve böyr ağrılarının şifasıdır. Böyründeki, sırasındaki hastalıklara da şifadır. Yani demek ki maddi manevi her hastalıklar hastalığa deva alıyor. Yani Allah demekle böyle bu kadar şey olur mu diye hatırına gelebilir bir insan. Olur ya hani şeytan boş durmuyor insanın içinde koyuna kazana kömür atıp duruyor kızdırmak için. Kara kara kömürleri atıp duruyor. içeride fokur fokur kaynatmaya çalışıyor tabi. Böyle diyebilir. Muhterem kardeşlerim. Allah verir. Başkası veremez. Başka zenginler veremez ama Allah verir. Allah bir la ilahe illallah diyene cennette köşk veriyor. La ilahe illallah. Kısaca söz işte. La ilahe illallah diyeni cennete sokuyor. Cennette köşk veriyor. Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlayan işini rast getiriyor. Besmele ile başlayanın işini rast getiriyor. Besmelesiz başlayanın işini güdük bırakıyor. Çünkü yapan eden neren Allah bu sözler Allah'ın rızasına hoş geldin Allah ediyor. Hoş gelmedi mi ceza veriyor. Onun için yani sözün kısalığına bakma manasına bak bir de o sözü sevene bak. Allah seviyor sevdiği zamanda seni takip ediyor. Üçüncü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 Yeri göğü tavanı havaya kaldıracak gibi hapşırtırıyor, Uzun zaman. Demek ki ondan sonrası üçten fazlası oldu mu artık o bir hastalıktandır, nezdedendir. O zaman üçten sonra artık söylemeniz için yok. Adam hapşırıyor, elhamdülillah hapşırıyor, elhamdülillah hapşırıyor, elhamdülillah ya Artık her şeyin bir hududu var. Üçten sonra demesin demiş Peygamber Efendimiz. Üçüncü hadis-i şerifi okuyacağım 55. sayfada bitireceğim. Bu üçüncü hadis şerif artık konuyu değiştirdi. 55. sayfanın üçüncü hadisi. İza azamat ümmeti et dünya. Nizat minha heyetül İslam. Bu deheye yazılmış. "Eyza tereketil emre bil ma'ruf ve nehy anil münkeri hurimet bereketil vahyi. Ve iza tesabet ümmeti sakatat min aymillah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu bugünkü dersimizin son hadisi şerifi. Ebu Hureyre rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor: "İlla" Azamat, ümmetiyet, dünya. Benim ümmetim, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ümmeti Muhammed. Benim ümmetim dünyayı gözünde büyürttü mü? Dünyaya tazim etti mi? Ehemmiyet verdi mi? ha minha heyetül <mülüyor> islam. İslam'ın heyeti ondan çekilip alınır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 Umumi görünüşü, efendim heyeti topluca o kişinin üzerinden alınır. Ümmetim dünyayı tercih ederse, dünyaya hürmet ederse, dünyaya ederse, dünyaya dalarsa demek yani. O zaman şey gidiyor elde. İzzet gidiyor, heybet gidiyor, İslam'ın ana heyeti küçük gidiyor. Darılıyor yani İslam ona. İslam kalkıp gidiyor üzerinde. İslam heyet, topluluk demek yani İslam'ın topluluğu şöyle, sen misin dünyaya meylelen vay Müslüman vay darıldım sana, kalkıp gidiyor kuru bir şey kalıyor geldi yani İslam'ın heyeti gidince kuru bir şey kalıyor geldi riza tereketil emre bil ma'ruhu ve nehye anil münker <gülüyor> ümmetim gene emri marufu nehi münkeri terk ederse emri marufu ne demektir? Şu, şunu şunu şunu şunu yap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 bereketimden istifade edemez o ilahinin kullara sağladığı manevi faydalardan faydalanamaz duruma düşer ne zaman? emir-i maruh nehi yapmadığı zaman gitti i̇ki, iki tehlike etti iki üçüncüsü ve iza tesabbet ümmeti ümmetin birbirlerine sövmeye, sövüşmeye başlarsa küfür olarak söylerse aleyhinde sebbe sövmek demek yani hani anaavrat derler ya böyle ay, ileri geri ağızdan çık görünüyor söylemek sebbe sebbetmek sövmek demek küfür diyoruz biz ona ama küfür imanın dışı olan bir şey manasında geldiğinde sebbetmek sövmek Türkçem şey yani ha ümmet birbirine sövüştüğü zaman ona sövüyor ona seviyor Sövüştüğü zaman sakatat min aynillah. Allah'ın gözünden düşerler. Allah'ın gözünden düşer. Üç tehlike anlatıldı bu son hadisi şerifte muhtemem kardeşlerim. Buna dikkat edin. Benim ümmetim dünyayı gözlerinde büyütürler, dünyaya dalarlar, dünyaya hürmet ederlerse İslam'ın heyeti ondan çekilir alınır. Müslümanlık kalmaz üzerinde. Dünyaya daldı mı?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 Bütün İslam aleminin durumunda anladık. Dünyaya meylesli İslam'ın canı, ciğeri, ruhu, ateşi, heyecanı, heyeti çekildi alındı üzerinden diyor ya yani Müslüman. Sürü gibi. Azerbaycan'a saldırıyor, Ermenler kıpırtıyor. Filistin'de elini taşla eziyor, kemiklerini kırıyor canlı insanı, yürütüyorlar.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 Alın şu dolarları, hadi. Boşaltın köy diyorlarmış. Dolarları alan, köyü boşaltıp gidiyormuş. Ermenler geliyormuş. Para. Para, para, para. Din, iman, para oldu. O zaman bir şey kalmadı. İkinci büyük tehlike, nehi i emr nehi maruh, ne münker ümmet terk ederse, Kur'an-ı bereketinden mahrum kılınır. Sanki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 bu emir i maruf nehi münkeri öğrenin vazifelerinizden birisi bu ev ödevi çalışın emr-i maruf nedir nehi münker nedir Efendim, bir dahaki haftaya kadar bir görev yapın Bakın o zaman yerinizde durabilecek misiniz bilmiyor millet emri i maruf nehi münkeri hocalar yapsın vaizler yapsın tırsıya çıksın evzü besmele'den sonra 45 dakika konuştum bitince emri i maruf nehi münker bitti yağmur yağmur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 İkinci tehlike bu muhterem kardeşlerim. Emr-i maruf nehim-i münker yapacağız. Birinci tehlike dünyaya dalmak, dünyayı sevmek. Dünyayı sevmeyeceğiz, ahireti seveceğiz. Cenneti seveceğiz, ahireti cenneti kazanmaya çalışacağız. Emr-i maruf nehim-i münkeri terk etmeyeceğiz. Suskun insanlar olmayacağız. Konuşan insanlar olacağız. Hayrı söyleyen, hakkı söyleyen, şerri engelleyen, hakkı destekleyen insanlar olacağız. Müslüman böyle olacak. Başka türlü olursa iyi Müslüman olmuyor. Vahyin bereketi de üzerinden gidince casya olarak kalıyor. Üçüncü tehlike birbirlerine sövüşürlerse, o ona sever, o ona severse Allah'ın gözünden düşerler. Allah'ın gözünden düşmek de başka bir şeye benzemez yani. Uçaktan düşmekten daha beter oluruz. Yüksek bir yerden düşmek değil Allah'ın gözünden düşen insan dünyası ahireti mahvolur. O zaman ne yapacağız? Kimse kimseye söylemeyecek. Mektup geliyor bana, yığınla Şikayetler geliyor, dinliyorum.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 İşte bu İslami adabı, tasavvufu vesaireyi bilmiyorlar. Ondan sonra başına her çeşit felaket geliyor. Biz de söylüyoruz, söylemek de yetmiyor. Herhalde bizim biraz Hazreti Ömer gibi kamçılı dolaşmamız lazım. Böyle uzun bir kamçı, zor ölüm kara kamçısı gibi İş zaman, bir çaklattığımız zaman anında biz diye harfi sırtında biz diye harfi böyle kandan bir şey çıkmalı ki ondan sonra millet bela yapmasın. Tabii millet boyuna cezasını görmediği günahı işlemeye devam ediyor. Cezasını görürse vazgeçecek ama cezasını şimdi görmüyor. Birikiyor ceza öbür tarafta, depoda birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ceza bir patladığı zaman ya Sırp senin üstüne geliyor, ya Yunanlı geliyor ya Ermeni geliyor. Aa niye geldi? Müslüman niye Ermeni'nin karşısında, Sırp'ın karşısında maluk. Cezalar birikti de depo patladı. Baraj, barajın duvarı yıkıldı ondan. Başka bir şeyden değil. Allah hepimize uyanıklık versin. Nevmi gafletten ya Rabbi bizleri lütfunla uyandır. Bizi kafirlerle terbiye etme, bizi gazabınla, azabınla terbiye etme. Lütfunla, keleminle terbiye eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'i rüyamızda görsek, tatlı tatlı söylese, biz de aşk ile şevfiyle ağlayarak uyansak, doğru yola tevbe edip girsek, bu tatlılıkla bir doğru yola dönüş olur.